Haft'un e'r-ba'at-di. Evet. Kapıya kapa sen. Enva'u -irab dedik. İrabın çeşitleri. yok ki muhalif Ve aqsa mu'ar-ba'a. İrab'ın kısımları dört tanedir. ve ve'nasbun ve ve'cezmun. Ref alameti. Nasb alameti. Haft. Yani cezm alameti, pardon, haft alameti, cer alameti ve cezm alameti. Dört tane alametinin olduğunu söyledik. Bunların isimleri için olanları hangisi? Okur Muhammed. Evet, isimler ya merfu olur, ya mansub olur, ya da mecurur, mahfud olur. Ama isimler cezim olmaz. Evet. Evet Muhammed. <gülüyor> fiiller ise merfu olur, mansub olur, meczum olur, cezim alır. Ama hiçbir zaman fiiller ne olmaz? Mecrûr olmaz. Fiilden önce harf cer gelmez. Bulduk mu Kasım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi bugünkü konumuza gelelim arkadaşlar. Nedir bugünkü konumuz Muhammed. <gülüyor> Mawadiu'd-damme. Damme'nin mevdu mevadeleri hangi Konumda isimler ve fiiller ne zaman damme olur? Evet, hangi isimler damme ile merfudur? Biliyorsunuz şimdi arkadaşlar merfu deyince ilk akla gelen alamet hangisi? Damme. damme. Yani yukarıdan böyle Türkçe'de ötre dediğimiz bir işaret. Merfulun bir ismin ya da bir fiilin merfu olduğunu gösteren ilk alamet. Hangi isimler ve fiiller damme ile merfudur? Evet. A'lim, ve'l-fe' ala'l-muzari'a, el-nezi l Evet, diyor ki, Ma'lif Rahimahullah, El-ismul-mufred, Müfred isim. Bir örnek ver Müfred isime Kasım. Muhammedun. Muhammedun. Evet. Peki, Muhammedun merfu mu? Merfu. Nasıl anladın merfu olduğunu? burada Sonundaki damme. Muhammedun Peki Ebusa Musa müfret mi Musa mufret tekil itali. müfret mi müret cae Musa Musa merfu mu merfu merfu alameti damme mi Damme olmak zorunda Çünkü biz ne dedik müfret isimler ne olmak zorunda <gülüyor> müfret isimler merfu ise merfuluk alameti Damme olmak zorunda. Peki Musa'daki damme nerede? Damme burada ne? Mukadder. Buradaki damme Mukadder. Buradaki damme Mukadder. Yani gözle gözükmese de onun varlığını biz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Buradaki dammeye ne diyoruz biz? Mukadder diyoruz. Çünkü bizler öğrendik ki müfret isimler Ne ile merfu olur? Damla. Damla ile merfu olur. Evet. Diyor ki Cem oteksir. Nedir Cem -o teksir arkadaşlar? Cem o teksir ne demek? Kuralsız çoğul. Kuralsız. Belli bir kuralı yok Arapçada bu çoğulun. Bu çoğulun Arapçada belli bir kuralı yok. Mesela Kalemun, Aklam. Dei mi? Beyt, Boyut. Racul, Rijal. Bunların hepsi neyle merfu olur? Bunların merfuluk alameti nedir? Konumuz ne konumuz? Damme. Bunların merfuluk alameti nedir Mehmet? Damme. O zaman müfred isimler damme ile merfudur. Cem-u-teksir-ler damme merfudur. Ve cem-u'l-mu'ennef es-salim. Ne demek cem-u'l-mu'ennef es-salim? Kurallı dişi çoğul. Muslimetun, muslimatun. Talibetun, talibatun. Bunların hepsi neyle merfu olur gazim? damme ile le olur. Fiillerden hangisi? Vel fi'lul mudari'u el-lezi yattasil bi ahirih şey Sonuna, fiilin sonuna Hiçbir şeyin birleşmediği fiil-i muzari'nin sonuna Fiil-i muzari'nin sonuna neler birleşebilir arkadaşlar? Fiil-i muzari'nin sonuna neler birleşebilir? Evet Fiil-i muzari'nin sonuna nun te'kit te birleşebilir Dei Nun, te -kid. Ondan sonra Sakil, yani ağır nun, te hafif nun, te birleşebilir. Sonra damirler dediğin gibi, Elif-ul-isneyn, mesela yezhebu, yezhebaani. Yezhebu fiili, yadribu, fiilinin sonu, merfu mu? Merfu. Merfuluk alameti ne? Damme. Niye? Çünkü sonuna hiçbir şey birleşmemiş. Yalın. yani fiil-i mudari yalın haldeyken merfudur ve merfuluk alameti dammedir. Eğer sonuna eliful isneyn ikilik elifi yahut vavul cemaa tamam. yahut ya'ul muhataba dişilik yası birleşiyorsa bunların merfuluk alameti damme olmaz. Mesela yadribu bir kişi değil mi? İki kişi vurdu de buysa yadribani yadribani ne oldu buradaki damme gitti yadribu yadribani niye buradaki damme gitti çünkü fiilin sonuna ne birleşti elif geldi yadribune yadribune ne oldu burada fiilin sonuna vav ul cem'a birleşti ondan dolayı da fiilin Merfuluk alameti damme kalktı ortadan. Tadribine, bayana söylüyorsun. Tadribine. Burada ne oldu arkadaşlar Tadribine'de? <gülüyor> fiilin sonuna ne birleşti? Ya'ul muhataba birleşti. Ondan dolayı da burada fiilin merfuluk alameti dammeden çıktı. O zaman biz bu müellifin buradaki... Metinde söyledini ezberliyoruz arkadaşlar. Ne dedi bize? Fa <tâ> emme'd damme tu fe tekunu alameten lirraf'i fi arba'ati mawaid. Damme <dâmmaya> gelince damme merfu'nun merfu olmanın bir alametidir ve ancak dört yerde 4 konumda damme isimler ya da fiiller bu dört halde ne olur? Damme ile merfu olur. Nedir bunlar? İsmu'l mufred cem-u-teksir, u, cem -u salim ve fiyel mudari el-lezi lem yattasir bi-ahirihi şey. Bu dört, üçü isim, bir tanesi fiil. Bu dört yerde, dört konumda bu kelimeler Arapça'da merfu oldukları zaman merfuluk alametleri nedir? Dammedir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir şey var mı burada? <gülüyor> Anlaşılmayan bir şey var mı? Burada metinde bazı şeyler var. Eee hususlar var. Onlara değinelim. Diyor ki mesela emmel ismul veya şurayı okuyalım bir dakika. Ve aqulu ve aqulu <gülüyor> Buldunuz mu orayı? Ve aqulu. Buldunuz mu arkadaşlar? Alt bir, alt bir alt paragraf. <gülüyor> bir alt paragraf. <gülüyor> bir alt paragraf. <gülüyor> ve aqulu. Kim diyor bunu? Muhammed, Muhyiddin, Abdülhamid. <gülüyor> Tequnud dammetu alameten ala raf'il kelimeti fi erba'i mevadi'h. <gülüyor> Muhammed oku orayı, bize. Tequnud dammetu alameten ala raf'il kelimeti fi erba'i mevadi'h. Diyor ki, damme, bir kelimenin merfu olduğunun dört yerde alameti olur. Evet, nedir onlar? ايه تمام تمام تمام موضوع 2 الثالث موضوع, موضوع, موضوع الثالث زمن الماضي الثالث والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بـ ب ب ولا واو الجماعه ولا ياء المخاطبه ولا نون التوكيد فتيفهن فظيلتهم ولا نون النسوه Şimdi evet, demek ki arkadaşlar, demek ki müfret isim, Ebu İsa, sen anladıysan bütün herkes anlamış olacak. Müfret isim, merfu olduğu zaman, müfret isim, merfu olduğu zaman, merfu olduğunun alameti ne olur? Bam. Kasım, cem teksir. merfu olduğu zaman merfuluk alameti ne olur Tamam oğlum Muhammed Cemiu'l müennes'sâlib merfu olduğu zaman merfuluk alameti ne olur Tamamdır Muhammed hangi fiil merfu olduğu zaman hangi fiil merfu olduğu zaman merfuluk alameti dammedir Dammı. Sonuna bir şey bitişmeyen mudari fiil Mesela adetem ki mesela Ebuysa ye'kulûne, ye'kulûne, ye'kulûne. Merfûdur, baştan bunu bil. Çünkü başına ne gelmemiş? Cezm edatı gelmemiş, nasp edatı da gelmemiş. Ne cezim var ne nasp var. Cezm değilse, nasp değilse ne olacak? Merfu olacak değil mi? Ye'kulûne fiilinin merfûluk alameti ney? Damme değil değil mi? Çünkü niye damme değil? Çünkü sonuna ne yapmış? Bir şeyler bitişmiş. Ama ye'kulu ye'kulu fiili merfu mu? Merfu. Niye? Çünkü başına cezim gelmemiş, nasp gelmemiş. Bu merfu. Ye'kulu fiilinin merfulu alameti ne? Ye'kulu. Damme. Damme. Bravo. Eğer fiilin sonuna burada şerh eden Muhammed Muhittin'in de söylediği gibi Sonuna elif-ul-isneyn, ye'kulu ye'kulâni. Vavul cema'a, Ya'ul mukataba, te'kulîne. Nun te'kid, te'kulenne. Kafife ya da sakile, te'kulenn. -te Veya nun-u nisve, ye'kulne, te'kulne <coughs> bitişirse, ne oluyor arkadaşlar? Bu fiil... Mudari fiil'in merfuluk alameti damme olmuyor. Fiili muzari sorsak size ne zaman merfu olur ne diyeceksiniz? İza lam yettasıl şey Anlaştık mı arkadaşlar? Evet, burada kalalım. Sorusu olan var mı? Bunları böyle defterinize yazın. Hatta örnekler bulmaya çalışıyorum. O zaman ben size de veriyorum. Bu dammenin olduğu haller, isimlerden ve fiillerden dammenin olduğu kelimeler kelimelere üçer tane örnek yazıyorsunuz. üçer tane örnek. Mesela müfret isim 3 tane örnek. Cemil mühendis 3 tane örnek. Bu örneklerden birer tanesi de mukadder olsun. Mukadder. mukadder olsun tamam mı? Ne demek mukadder arkadaşlar? Yani damme açıkça yok ortada ama var. Musa gibi. Qa'l qazi gibi. Evet bunun yakınıyoruz. Soru soran var mı? Evet subhanekallahumma ve hamdülek eşhedü en